94.9 Açık Radyo Sinefil'de yine bir canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı YouTube'dan Ordinary Love ile açtık. Bu hafta gösterime giren filmlerden Mandela Özgürlüğe giden uzun yolun parçasıydı. Evet bu hafta vizyona çok sayıda film giriyor. Size hepsinden bahsetmeye çalışacağız ama öncelikle olduğu gibi her hafta sizlere yaptığımız gibi iletişim bilgilerimizi vereceğiz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Sinefil programının e posta adresi ise? Sinefiller Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Gökhan Koç'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet 10 yeni film var gösterimde. Ayrıca tabii film festivali başlıyor. 10... On... Nasıl bir rakam diye ben de hani hala şaşkınlığımı gizleyemiyorum ama evet şaka maka on film var bu Dördünün de yerli yapım olduğunu hemen belirtelim. Farklı coğrafyalardan, farklı türlerden pek çok filmimiz var bu hafta. Ama yani yine de ben şahsen bunların hiçbirini festivalde görmek istediklerimin önüne koyamıyorum açıkçası. Doğru, çok doğru. Evet, Mandela ile başlıyoruz. Mandela, long walk to freedom. Mandela, özgürlüğe giden uzun yol. Yolun uzun olduğunu biliyoruz. Bir kısmına tanıklık etmiş olduğumuz bir tarihi anlatan bir film bu. İngiliz yönetmen Justin Chadwick etmiş. Başrollerde Idris Elba, Naomi Harris, Toniko Gore ve Riyad Musa yer alıyorlar. Idris Elba bu rolüyle e, altın kürelerde de en iyi erkek oyuncu ödülüne e, aday olmuştu. Almamıştı gerçi. Mandela'yı canlandırıyor. Evet. Herkesin aslında biliniği bir hikaye. Mandela'nın hikayesi. Ama e, bence Mandela'nın hikayesinin en ilgi çekici taraflarından biri de bunca yıl boyunca hikayenin algılanışının çok farklı biçimler e, göstermiş olmasın e, Mandela çok uzun süre mesela Amerika'nın da e, dünyanın önde gelen teröristler listesinde yer alıyordu e, Güney Afrika e, başında olduğu Afrika Ulusal Konseyi de bir terörist örgüt olarak nitelendiriliyordu Amerika tarafından e, ve e, Mandela e, kendisine e, verilen e, Türkiye'den e, Cumhurbaşkanlığı özel e, Ödülünü reddettiği zaman da ben o zamanki Türkiye'deki ana akım gazetelerinin attığı manşetleri de gayet iyi hatırlıyorum. Küstah Afrikalı ödülümüzü kabul etmedi gibisinden. Halbuki Kenan Evren şeyinin yönetiminin başlattığı bir şeydi o, ödüldü o ve Mandela'nın geçmişine baktığımızda ...hakikaten hayatı boyunca ezilenlerin yanında olmuş ve her türlü militarist rejimle e, mücadele etmiş biri olarak... ...ayrımcılıkla mücadele etmiş biri olarak bu hiç şaşırtıcı olmasa gerekti. E, filme baktığımızda e, film eleştirildi ve de hiç beklenen ilgiyi de görmedi. Bu senenin birazcık Mandela senesi olması bekleniyordu dünyada. E, Bir de Winnie var ayrıca. Evet Winnie de e, geliyor daha gelmedi bize. Burada bence bu filmle alakalı en isabetli en doğru kararlardan biri Mandela rolüne İdris Elba'nın seçilmiş olması bence gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor ama film Mandela'nın hikayesini başından sonuna yani kendi haline bir avukatken hakikaten bir özgürlük savaşçısına dönüşmesi ve ömrünün büyük bir kısmını geçireceği tek başına geçireceği Hapis yıllarına varıncaya kadar ve hapisten çıkışına kadar olan dönemi kapsayan o 27 yılı hapiste geçirdiği dönemi kapsıyor çok uzun bir süreyi anlatıyor bu da öyküde kaçınılmaz olarak dağınıklıklara e, yol açıyor. Bunlar hani ağırlıklı olarak senaryosunun bu dağınıklığı, tam hikayeyi nasıl toparlayacağını bilememiş olması en çok eleştiri almasına sebep olan yönleri filmin. Ama buna rağmen bir biyopik çalışması olarak da Mandela için daha iyi şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bundan önce en çok dikkat çeken şeyin canlandırdığı Morgan Freeman'ın Mandela'yı canlandırdığı ...ki orada çok daha kısa bir dönemi... ...anlatıyordu, Mandela'nın son yıllarını... ...burada... ...birazcık daha genel hikayeyi görmek... ...ve e, Güney Afrika... ...meselesinin nereden nereye geldiğini... ...mücadelenin nasıl şekillendiğini... ...ve Mandela'nın nasıl... ...olduğu insan olduğunu... ...görmek açısından daha geniş bir perspektif... ...veriyor... E, Idris Elba'nın yanında... ...Yomi Harris, e, Winnie Mandela'yı... ...canlandırıyor eşini... ...Vini Mandela da çok tartışmalı bir karakter... ...o yüzden bu filmdeki sunuluş biçimiyle de... ...çok eleştirildi farklı insanlar tarafından. O da tarafında. pozitif hali var fragmanlardan da... ...gördüğüm kadarıyla. Ee, evet yani çünkü... ...Vini Mandela da başlı başına çok tartışma... ...yaratan bir isim... Ee, Hem pozitif anlamda hem negatif anlamda. E, çünkü e, Nelson Mandela'nın hapiste olduğu dönem boyunca kendisi çok daha radikalize olmuş bir isim. Aynı zamanda yolsuzluklarla çok fazla ön plana çıkmış bir isim. E, bu filmin çok bu tarz detaylara girme fırsatını bulamadığının altını çizmemiz gerekiyor. Evet haftanın e, yine de ilgi çeken filmlerinden biri olacak gibi görünüyor. Mandela özgürlüğe giden uzun yol. Bu arada bu filmin e, Kürtçe altyazıyla da gösterime girdiğini Belirtelim ve bu bildiğim kadarıyla ilk defa evet. uygulanan bir şey Türkiye'de belirli şehirlerde, güneydoğudaki şehirlerde gösterimlerde Kürtçe alt yazıyla oynayacak. Haftanın bir diğer ilgi çeken özellikle yönetmeni yüzünden ama aynı zamanda kadrosu ve hikayenin büyüklüğüyle Nuh Büyük Tufan, Nova Burada da yönetmen koltuğunda Darren Aronofsky'yi görüyoruz. Aronofsky de enteresan e, bir isim. En son Black Swan'ı, Siyah Kuğu e, yönetmişti ama aslında ilk filmlerinden biri hep bir metafizikle e, ve varoluşsal meseleleri Pi'den başlıyor. Pi'den başlayarak varoluşsal ve özellikle mesele. The Fountain Filminde bir de daha büyük bir bütçeyle orada biraz çalışmıştı o açıdan hani buraya gelişine tamamen nereden böyle bir çok şaşıranlar oluyor bana o kadar şaşırtıcı gelmiyordu Fountain'ın yöneten birine bu projenin teslim edilmiş olması arada tabi siyah kuğu falan var daha küçük boyutlarda ama niye böyle bir karar verildiği anlaşılabiliyor ...kadroda da Russell Crowe, Emma Watson... ...Logan Lerman, Jennifer Connelly gibi isimler var. Hikaye... Yani... Ray Winston'ı unutmayalım. Evet. Hikaye aslında yani adı üstünde... ...Nuh, Büyük Tufan. Nuh var, gemi yapıyor... ...tufan oluyor diye özetleyebiliriz. Ama ben bu filmi takip ederken... ...işte Amerika'da yeni gösterime girdi. Fena da eleştiriler almıyor... Ama gösterime girmeden önce böyle bir tanıtımında bir kafa karışıklığı oldu gibi geliyor bana. Çünkü e, tabii bir İncil hikayesi. O yüzden bir yandan e, daha dindar Hristiyan kesimlerin ilgisini çekebilecek bir film. Ama bir yandan da onlar tarafından eleştirilebilecek bir film. E, ve işte İncil'de olmayan şeyler olduğu ilan ed e, iddia edildi. E, filmi yapanlar da tam tersine genel mitoloji olarak bilinen E, fakat İncil'de olmayan şeyleri bir kenara koyup İncil'e daha çok e, başvurduklarını söylediler. Ama böyle bir e, dindar seyirciye mi satsak, başka türlü aksiyon seyircisine mi satsak, birini mutlu ederken öbürlerine nasıl yabancılaştırmadan idare edebiliriz gibi arada yürümeye çalışıyorlar gibi geliyor. Bu hafta sayılara göre e, göreceğiz. Çok da... Yani büyük bütçeli iddialı bir film dijital milyonlarca hayvanlar vesaire. Bir de tabii o süreci yönetmek açısından Amerika'da da vizyona girmeden önce e, hani bütün o e, öncesindeki son kurguyu bağlama süreci de uzun sürdü. Çünkü birkaç versiyonu çok farklı seyirci kitlelerine izletildi. Onlardan geri bildirimler alındı. Fokus gruplar yapıldı. Ve yani ne yapsak, ne yapsak diye üzerine uzun uzadıya düşünülen bir film. Hani kime nasıl satsak onunla alakalı çok ciddi bir ön pazarlama çalışması yapıldığını biliyoruz. Bu dindar kesim özellikle Mel Gibson'ın İsa filminden sonra bir yandaki Keşfedildi Hollywood tarafından çünkü İngilizce bile olmayan hatta henüz hala var olmayan bir dilde yapılan bol şiddet dolu bir film. O kadar yüz milyonlarca gişe hasılatı yapınca burada iyi para olduğu fark edildi. Bir de tabii işin tersi de beğenilmezse de protesto çağrılarına yol açabiliyor. O zaman da çok büyük risk böyle büyük projelerde de onu pek göze alamıyor stüdyolar. Geçenlerde bir e, gazetede okuyordum. Bunun için özel bir PR ajansı kurmuş e, bir kişi. Böyle bir şey olmadığını fark edince. E, başvuracak bir yer olmadığını. Kendisi de PR'ciyken böyle bir daha dinle ilgili bir filmi e, tanıtmaya çalışacakları zaman e, başvuracak hiçbir yer bulamayıp kendi ajansını kurmuş ve iyice büyümüş bu ajans. Şu anda da e, tam bunun uzmanlığını yapıyorlar işte çeşitli farklı kilise gruplarından bağlantıları var, onlara ön gösterimler yapılıyor, işte e, kilise liderlerinden, kanaat önderlerinden fikirler alınıyor, onlar tanıtımda kullanılıyor. E, bizim çok da görmediğimiz, e, her zaman da e, o box office listelerine çok net yansımayan çeşitli filmlerde çıkabiliyor bunların arasında hani tanıtımı bize mesela çok ulaşmayan ama aslında Amerika'daki Hristiyan kitlelerin arasında büyük tanıtımı yapılan ve bunun karşılığında da çok e, geniş kitlelere ulaşan çeşitli filmler var. Evet yani bu meseleyi hem Türkiye paralelliği açısından da ele alabiliriz. Belki başka bir hafta daha spesifik olarak konuşuruz. Türkiye'de de değişik cemaatlere spesifik olarak pazarlanan onlara yönelik yapılan filmler. Hani bunlar üzerinden de e, hakikaten gişeye yansıyan ilk beşte ilk onlara çok rahat giren bir takım filmler var. Aynı zamanda bana Amerikan sinema endüstrisi içerisinde de bu mevcut kategorizasyon sistemi ortaya çıkmadan önce... E, zaten hani belli cemaatlerin ve e, bu tarz e, sivil baskı gruplarının da filmlerin içeriğini belirlemede ne kadar önemli bir rol oynadıklarını hatırlayınca acaba bir geriye dönüş işareti mi de bu e, gibi de bir takım soru işaretleri de uyandırmıyor değil. Evet Nuh bu hafta vizyonda hem de e, Aronofsky'nin kendi tercih ettiği son kurgusu ile olduğu da iddia ediliyor bunun stüdyonun e, şeyinden ziyade. Aronofsky'nin kendi tercih ettiği son versiyonu. Evet bir filmimiz de bu hafta e, o da belli bir hayran kitlesi var aslında. E, Endonezya'dan geliyor bir aksiyon filmi. Baskın 2 The Raid 2 Berandal. E, Endonezya'dan böyle bomba gibi gündeme düşmüştü birkaç sene evvel bunun ilk filmi. E, Gareth Evans yönetmeni. ...başrolde yine Iko Uwais var. İlk filmde ondan başka Şakere herkes ölmüştü zaten. İlk filmden kalan bir iki kişi de bu filmin başında ölüyorlar. Başka kadroyla devam ediyoruz. Arifin Putra, Oka Antara ve Tio Pakusa Devo. Öncelikle şeyi bir aslında anlatmak istiyorum ben. Bu Gareth Evans kimdir ve niye Endonezya'da filmler yapıyor? Çünkü bayağı The Raid'den beri aklımı kurcalıyordu. ...kendisi film okumuş, gallerli bir genç... ...işte otuzlu yaşlarında... Ee, ...ama sektörde pek iş bulamıyor... ...böyle sevmediği bir şeyler yaparken... E, ...Japon, Endonezya, Melezi karısı diyor ki... ...ya yürü bir gidelim Endonezya'da şansımızı deneyelim... ...diye gidiyorlar... ...orada da böyle İngilizce öğretmenliği falan gibi bir şeyler yapıyor... ...ama memnun da değil... ...sinemaya dönmek istiyor... ...böyle bir şey çekiyor önce... ...gayet düşük bütçeli dövüş sanatlarını da kullanarak... ...o ilgi çekince... Bunu bu Baskın 2'nin senaryosunu yazmış aslında daha önceden ama bakmış bu büyük bütçeli bir şey ona bir prequel ön film çekiyor tek mekanda geçen Baskın'ın ilk filmi o büyük bir apartman işte blokunda geçiyordu. Aha. Onu çekiyor ve o müthiş bir başarı elde edince işte festivaller, seyirciler hani hem gişede hem e, şey olarak eleştirmenler tarafından çok beğenilince... ...hakikaten de özellikle dövüş sahneleri hani her biri birer böyle bale <gülüyor> sekansı gibi. E, o zaman bu ikinciyi de yapma şansı oluyor. Halen Endonezya'da oturuyor. Endonezyalı ekiplerle çalışıyor. Filmler Endonezya yapımı ama e, yönetmen Galler'le. Evet... E Tersine globalizasyon mu desek, küreselleşmenin... Küreselleşmenin başka bir yönü. Başka bir yönü. Biz ee... genelde hep Hollywood'a göçmesine alışkınız yeteneklerin. Evet. Ee, i̇lk filmi görmeden, hani bu ne kadar anlaşılır emin değilim ama e, sonuçta anlamaktan ziyade... Yine dövüş ve takip sahneleri falan da var bu sefer. Aksiyonu büyütüyor. Onları takdir etmek için e, gidilebilir. İlk filmde genç bir polis memurumuz vardı. E, bir baskında işte çok... E, bir yandan bu kirli polislerin de ortaya çıktığı vesaire bir hikayeyle. E, onun bittiği yerden iki saat sonrasında başlıyor zaten. Ve e, daha... Derinleştirmek için bu e, araştırma işte kirli polisler kim en tepede kimler var bağlantıları bulmak için e, bir suç çetesiyle ilişki kurma işte e, undercover böyle bir şey yapıp e, tebliğli, kıyafet. tebliğli kıyafet diyelim evet. e, onların arasına girmeyi kabul ediyor bunun için hapse de girmeyi kabul ediyor. Hı hı. Ee, ve hikaye uzadıkça uzuyor tabii çünkü hapse bir gün gir çık olmuyor orada kalıp güven kazanması lazım seneler geçiyor ailesini e, çünkü bir yandan da kabul etmezse ailesi tehlikeye e, girecek karısı çocuğu ilk filmde karısı hamileydi ee, onun öyküsünü takip ediyoruz bu sefer Japon Endonezya mafyası Japon mafyası Endonezya'daki e, işler büyüdükçe büyüyor İlk filmdeki kadar en azından şiddet var. Onu da uyaralım. Şiddet sevmeyen seyircilere göre hiç değil. Baskın serisi yönetmen de sık sık bunu tekrar ediyor. Şimdi yine şikayet etmeye başlayacak insanlar çocuklarınızı götürmeyin bu filme sakın diye. Ee, tek problemi bence yani şiddet dışında iki buçuk saat biraz fazla geliyor. Ben ki aksiyon filmi seven bir insanın o kadar olmasına gerek yoktu ama... Ee, bence Hollywood'un yaptıklarından daha fazla böyle bir adrenalinli yerinde ee, seyri keyifli bir aksiyon filmi Baskın 2. Evet şimdi hemen o filmden bir parça dinleyelim. Filmin müziklerinden geliyor Showdown. The 2, Berandal Baskın 2 filminden dinledik. Showdown adlı parçaydı. Ee, Endonezya'dan gelen bir aksiyon filmi bu. Bu hafta gösterime giren 10 filmden biri. Evet, e, bu hafta başka filmlerimiz de var dediğimiz gibi. Bir tane de korku gerilim türünde filmimiz var. E, kan kokusu We Are What We Are. Jim Mickle yönetmiş filmi, başrollerde Bill Sage, Amber Childers, Julia Garner ve Kelly MacGillis yer alıyorlar. Bu aynı zamanda bir yeniden yapım, e, Meksika Yapımı Aynı adlı filmin e, tekrar çevrimi. E, genel olarak benim aldığım duyumlar e, aslında ilk filmden daha iyi, daha sinema duygusunun güçlü olduğu yönünde. Bu filmde sinema duygusu daha güçlü. İlk filmin de daha toplumsal eleştiri tarafı daha kuvvetliydi. İlk filmde Meksika'da o şehir içi yoksulluk ıı, ve sınıf meselesi daha ıı, problematize ediliyordu. Burada ise ıı, daha bir Amerikan taşrasında ıı, geçiyor. Ama dediğim gibi sineması olarak çok daha kuvvetli. Özellikle korku gerilim sevenleri tatmin edecek bir yapım var karşımızda. Evet bir ailenin hikayesi anneleri ölüyor ee, baba gayet sert ee, ailenin de bir sırrı var kızlara devrolunan bir takım e, sırlar ve de dediğim gibi ufak bir taşra kasabasında gerilim ve şiddet vahşet olarak devam ediyor. Evet çok fazla tanınmış oyuncular e, yok aslında. E, bu da bence hani filmin kuvvetli taraflarından biri. O başroldeki kızların da hani çok iyi bilinen yüzler olmaması onlardaki o e, garipsiliği ve durumun e, tekinsizliğini daha da arttıran öğeler haline geliyor. Filmin sonunda çok ciddi bir sürpriz var. Hani onu da baştan söylemiş olayım. E, hani filmin sonunda ciddi bir sürprize de hazırlıklı olsun deneyicilerimiz. Evet, e, orijinal Meksika filmi demiştik. Bir Meksika filmiyle devam ediyoruz. Bu sefer komedi ama. No se aceptan devoluciones, çocuk büyütme rehberi. E, bu aslında sık sık gördüğümüz bir tema. E, hiç beklemezken bir çocukla kala kalan bir adamın öyküsü. Filmin yönetmeni Ojenio Derbez aynı zamanda başrolde üstlenmiş. Meksika'nın ünlü komedyenlerinden biri aslında. Yani komedi oyuncularından da biri. Meksika'nın biri. Kendisi üzerine kuruldu bir hikaye var burada da. Ee, gençliğinde böyle günübirlik ilişkiler yaşayan hani son derece hovarda ve sorumsuz bir adam Valentin'i canlandırıyor. Bir gün kapısında eski sevgililerinden biri kucağında bir bebekle belir veriyor. Sonra da çekiyor gidiyor. Ay yok çekip gitmiyor aslında. Ee, ya bu senin bebeğin diyor. Taksiyle geldim bir on dolar versene ödeyeyim geleyim diyor. 10 dolar alıyor ve bir daha... Gözükmüyor. İşte. <gülüyor> Biz ona çekiyor gidiyor <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> e, Valentin bu duruma uyum sağlamakta çok zorlanıyor tabii ama e, bir taraftan da küçük Maggie bütün hayatını değiştiriyor ve hani bütün hayatını artık küçük kızı etrafında e, organize ediyor. Ama bir taraftan da ona annesizliğini m, maruz gösterecek ya da... Annesinin niye yanında olmadığını, acısını çekmemesi için bir takım hikayeler anlatıyor annesiyle ilgili. Ta ki bir gün annesi gerçekten çıkıp gelinceye kadar. Aslında anneyi kendileri de aramaya çıkıyorlar. Çünkü o hikayeler artık iyice kontrolden çıkar bir hale geliyor. Ve gerçek annenin kim olduğunu artık bir çözmek gerekiyor. Ee, oldukça beğenilen bir film. Ee, böyle bir aile komedisi isteyen, e, Meksika'dan bir film görmek isteyen dinleyicilerimiz için bu hafta. Çocuk Büyütme Rehberi vizyonda. Evet bir de bizzat Çocuklar için filmimiz var bu hafta. Ee, Büyüler Evi, Sihirbaz Kedi, House of Magic. Bu da Belçika'dan geliyor ee, ve haftanın aynı zamanda animasyon e, filmi ee, çocuklara da hitap edecek. Dublajlı vizyona giriyor. Türkçe seslendirenler arasında Tolga Çevik, Altan Erkekli, Volkan Severcan gibi isimler var. Evet, bir kedinin öyküsü. Terk edilmiş bir kedi yavrusu kendine bir ev buluyor, yanlışlıkla gir veriyor. Ama bu büyülerle dolu bir ev, emekli bir sihirbazın evi. Ve orada gayet güzel yerleşmeye başlarken bu sihirbazın yeğeni evi ele geçirip satmak istiyor. Ve bütün ev halkı çeşitli işte canlı, cansız ama konuşan Her türlü yaratık, varlık, hayvan, insan olmak üzere buna karşı bir çabaya girişiyorlar. Evet bu da haftanın küçük dinleyicileri için Büyüler Evi House of Magic. Şimdi çocuk büyütme rehberi filminde kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. Beni seslendirecek Sonya Corazzo. Sé que al fin En paz Tus Junto a mí Tus sueños Empieza a Y escucha al destino hablar Historias que no hay que olvidar Nube Regresame las estrellas Yo quiero encontrar La más brillante de é um dia vez oh. su Empiezo a volar entre recuerdos Y siento en mí palpitar el ritmo de tu corazón Nube, regrésame las estrellas Soyenia Corazon bu hafta gösterime giren Meksika filmi Nosey Aceptando Devoluciones çocuk büyütme rehberi filminin şarkısıydı. Evet filmler hala bitmedi. Eee bir de yerli yapımlar var bu hafta. Eee onlarla devam edelim. Mandıra filozofu bunların eee yerel komedi olanı diyelim. Evet bu filmin arkasında Televizyon işleriyle daha ağırlıklı olarak tanıdığımız bir rol güvenin imzası var. E, yönetmenliğini de aynı zamanda başrol oyuncusu olan Müfit Can Saçıntı e, gerçekleştirmiş. E, ona başrollerde Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, Begüm Öner ve Ahu Sungur eşlik ediyorlar. Evet mandara filozofu Mustafa Ali köye yerleşmiş çökertme köyüne. Para kazanmıyor kendi kendine topraktan denizden buldukları demeyeyim yetiştirdikleriyle gayet memnun mesut hayatını sürdürürken çok da güzel bir yerde tabii. Doğanın kendisine sunduklar, sunduklarıyla yaşayıp gidiyor. Evet o esnada da bu güzel yeri butik otel yapmayı kafasına koymuş birileriyle yolu kesişiyor ondan sonra da haliyle işler karışıyor biraz. İşte birazcık hani modern hayatım özellikle günümüzde tamamen para kazanmak odaklı ve inşaat odaklı e, yaşam eleştirisinin de e, o eleştirisi üzerinden de bir komedi yapıldığını söyleyebiliriz Mandra filozofunda. Evet haftanın bir diğer filmi komedi romantik e, aşk oyunu Umut Yüksel yönetmiş başrollerde Kemal Uçar, Pınar Göktaş, Ebru Öztürk ve Lemi filozof yer alıyorlar. Bu aynı zamanda bir Galatasaray filmi, daha doğrusu Galatasaray fanları filmi. E, genç cevat, e, aşçı e, bir yandan da Galatasaray'ın büyük e, taraftarı. E, Galatasaray'ın şampiyon olması için Bolu'ya mangal yapmaya gitmesi gerektiğine inanıyor. Çünkü böyle bir rüya görüyor babasının ona bunu söylediği. E, hayatı bunun üzerine kurulu neredeyse. Eşin içine tabii kız arkadaşlar da giriyor. Orada da durumlar öyle karışıyor. Evet erkeklerin futbol tutkusu başka şeyle karıştırılınca kadınların bunlarla ilgili öc alma, intikam sonuçları sonunda ortaya karışık durumlar çıkıyor. Ama kabak Galatasaray'ın başına patlıyor gibi de bir ana fikir çıkıyor. Ama bence Galatasaray'ın şampiyonluğu da buna bağlı olmasa gerek diye de düşünmek istiyorum. Evet bir de e, yine bir Bir Ayda Alkıran filmi var. Geçen haftaki gibi Meleklerin Mucizesi. Başrollerde Hakan Türkşen, Gaye Gürsel, Cem Kılıç, Altan Erkekliği, Ayşen Gruda yer alıyorlar. Ee, burada e, yine bir erkek karakter üzerinden gidiyor. Hakan Türkşen'in canlandırdığı Hakan karakteri. Ee, mutsuz bir adam genel olarak her konuda ve e, hayatına bir melek giriyor. Gerçek anlamda bir melek. Ve onun onun hayatını değiştirmesi e, değiştirmeye çalışması halkın da buna ne kadar uyum sağlayıp sağlayamayacağı üzerine ama onun daha ziyade komedi dozu ağır bir biçimde kuvvetli bir biçimde aktarıyor bize e, Meleklerin Mucizesi filmi. Meleği de gaye görsel canlandırıyor bu arada. evet e, Bir de tam Filmde diyemeyeceğimiz Bırakmak istiyorum adlı bir yapım var ki sinema, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik bir film olduğunu e, tanıtımlarında söylüyor. E, Yücel Yolcu yapmış. Bir de o var bu hafta sinemalarımızda. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar. Ve bu hafta e, esas bu hafta sonu itibariyle İstanbul Film Festivali başlıyor. E, bizim için de en önemli film. E, şey e, duyurulardan biri festival üzerine konuşacağız. Geçen hafta programı e, detaylı konuştuk ama e, birazcık daha e, etkinliklerinden ve e, yan e, programından da bahsedeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz müzik ise uluslararası yarışma kısmında yarışan filmlerden biri Le Garsons et Guillaume Atable Ben Kendim ve Annem filminde kullanılan orişas parçası e, Triumpho Aquí nada cambió No, no, nadie lo intente Ni duda, pobreza, mujeres, lengua, ni intereses Así soy yo, recordarás mi voz Y te sé Detalle de calle sopio No cambio yo, tan fácilmente no señor Dudas de ningún tipo aquí, transforma mi cerebro No creí que eras mi hermano A corazón abierto yo te di la mano Pensábamos igual en esos días de agonía La fatiga cotidiana Pero jamás pensó mi mente Que mi espalda fuera tu diana Ahora reclamas que te hacerte en la partida Pues eso nada, muchísima suerte en tu ida Y que el amor a varo no te perjudique Ni que recuerda amores que mata mujeres en vida Sabías La carta que te traías To fue pura hipocresía tú Tu mente calcula fría La jugada que te hacían Mujeres y cobardías qué fatalidad Aquí nada cambió No, no, nadie lo intenta Ni duda, pobreza, mujeres, lengua, ni intereses Así soy yo, recortarás mi voz Ya oíste hacer Detalle de calles Aquí nada cambió No, no, nadie lo intenta Ni duda, pobreza Dices, dices, olvidaste del pasado Con los amigos Más triste olvidar tú la pobreza Cuando las divido en ella tú has crecido Hijo, ya has nacido Triunfando, barachando, caminando Todas tus frustraciones superando Ando a cien si te gusta bien no Y si no también que un amigo Fue tuyo. tu propio orgullo Con tu mujer destruyo El fruto que sembraste y al final dejaste es todo tuyo La vida es herviesgosa Tiene su cosa Y en esta prosa te ayudo a reflexionar A veces más que la espina ficha el petador una rosa mira que cosa tú no puedes comprobar el dinero yo no lo persigo digo partita Babilonia En la cabeza te has metido y confundido tu futuro lo has partido y muchas veces el amigo se convierte en tu enemigo mira que lío y nada cambió no no, no nadie lo intente, ni duda por esas mujeres, lenguas, intereses así soy yo recordar mi voz Ya oíste hacer detalle de calles intereses así soy yo mi voz detalle de no, calles nada no, cambió no no nadie lo entiende ni nada cambió no no nadie lo ni duda pobreza, de cual intereses así soy yo Recortarás mi voz la riqueza detalle de calles y blow. no tiene ningún sentido que la unión de unos amigos se me diera de esa forma İlşas'tan dinledik Triunfo yarın başlayacak İstanbul Film Festivali daha doğrusu bu gece açılışı yapılacak İstanbul Film Festivali'ne yarışacak filmlerden ben kendim ve annemin parçalarından biriydi. Festivalin filmlerini geçen hafta bir miktar konuştuk biraz da etkinliklerden bahsetmek istiyoruz artık başladığına göre neredeyse. Bu akşamki e, açılışta e, aynı zamanda Türkiye Sineması'nın 100. yılı olduğu için özellikle e, onur ödülleri, işte e, sinema emektarları davet ediliyor. Ve e, verilecek onur ödüllerinde e, 6 isim var. Senarist Umur Bugay, oyuncu Sevda Ferda, yapımcı Abdurrahman Keskiner, oyuncu Eşref Kolçak, müzisyen Atilla Özdemiroğlu ve yönetmen, senarist ve yapımcı İrfan Tözüm. Ee, bu akşamki bu açılış aynı zamanda NTV'den canlı olarak yayınlanacak. Ee, ardından da yarın sabah itibariyle 11'den itibaren filmlerimize kavuşacağız. Evet bir taraftan tabii dolu dizgin bir film gösterim programı var. Çok sayıda yüzlerce film gösterilecek ama öbür taraftan da e, oldukça kalabalıkta bir etkinlik takvimi de söz konusu. Bu sene Türk sinemasının, Türkiye'de sinemasının 100. yılı olması sebebiyle Türkiye'de sinemada neler oluyor başlıklı bir e, konuşmalar, toplantılar serisi e, organize edilmiş durumda. İstanbul Modern'de gerçekleşecek bunlar ve yarın başlıyor. Saat 4'te yarın cumartesi günü Türk sinemasında fantastik ve korku Üzerine Can Evreno ve Engin Ertan'ın katılacağı bir konuşma gerçekleşecek. Pazar günü yine saat 16'da politik sinemamız ne durumda başlığında konuşmacılar Kazım Öz ve Emin Alper olacaklar. Salı günü yine saat 16'da İstanbul Modern'de sanat sinemamız ne durumda ...başlığında Gözde Onaran ve Nil Kural konuşmacı olarak katılacaklar. Çarşamba günü saat 16'da Zeyno Pekünlü ve Canan'ın katılacağı... ...Video Art ve Türk Sineması başlıklarında bir konuşma gerçekleşecek... ...ve önümüzdeki Cuma günü 11 Nisan'da yine saat 4'te Nelere Gülüyoruz... ...Türk Sineması'nda komedi konusunda katılacak olan konuşmacı Melikşah Altuntaş... 12'si cumartesi günü Selime Eyboğlu ve Aykan Safoğlu Türk sinemasında Keç ve Kuyir üzerine konuşacaklar. Ve son olarak 16 Nisan Çarşamba günü de Emel Çelebi ve Gülis Sağlam belgesel sinema yapmak meselesini ele alacakları bir konuşma gerçekleştirecekler. Evet bunun dışında Humusa e, Dönüş'ün yönetmeni e, Talal Derki bir e, söyleşi gerçekleştirecek. Salı günü ayın 8'inde Salon İKSV'de saat 2.00'den sonra savaş zamanı belgesel yapmak. Genelde ikinci hafta daha yoğunlaşıyor yabancı konutlar ve onların söyleşileri jüri üyeleri geliyor. O yüzden demin Yeşim'in de ilettiği programda ilk hafta daha çok Türkiye Sineması üzerinde söyleşiler var. İkinci hafta uluslararası söyleşiler ağırlık kazanıyor. Yine de köprüde buluşmaların da panelleri arasında bu hafta salı çarşamba günleri Kim Korkar Örimaj başvurusundan. Dağıtım ve sinema salonlarının dijitalleşmesi ve dağıtım için öğrenci marj desteği ve nasıl, nerede ve neden proje sunuyoruz adlı üç tane panel gerçekleştiriliyor. Bu e, tabii sinema severleri de açık ama daha çok sinema profesyonellerinin ya da bu işe belki girmeyi düşünen ve nasıl oluyor acaba işler diye merak eden e, meraklıları, sinema severleri bekleyen paneller. Bir de benim özellikle bu pazar günü için dikkat çekmek istediğim bir gösterim de saat 21.30'da Atlas Sineması'nın üçüncü e, salonunda gerçekleşecek. O da Türkiye'de sinemanın 100. yılını kutladığımızda aslında tam da 100. yılını kutlamadığımızı işaret eden bir gösterim programı Manaki Kardeşler'in filmlerinin gösterimi. Geçtiğimiz Antalya Film Festivali'nde gösterilmişti ee, Yanaki ve Milton Manaki e, kardeşlerin restore edilen filmlerinin tamamı. Ee, i̇lk kez e, 1911 senesinde Osmanlı Padişahı'nın Sultan Reşat'ın e, e, Selanik ziyaretini daha sonra 1929'da da e, Yugoslavya Kralı'nın e, Çeken e, kardeşlerin e, Şu anda mevcut Bulunan ve roster edilen bütün Filmleri gösterilecek e, Bence hani Türkiye sinemasının başlangıcı Üzerine e, yeniden bizi Hem tartışma yapmaya götürecek İşler hem de daha önce İstanbul'da gösterilmemiş olan e, Bir toplu seçki Evet bir de e, Eylem duyurusu hemen yapalım Emek Sineması ile ilgili Yarın saat 5.30'da Emek sineması platformu, emek sinemasının yıkımını protesto eden e, bir eylem gerçekleştirecek saat 17.30'da Yeşilçam Sokağı'nda. Bir parça daha çalalım festival filmlerinden ee, sonra biraz daha yine bu etkinliklere ve biraz da kendi filmlerimize döneriz. Ee, Karen Sousa'dan bir Creep versiyonu dinleyeceğiz. Tara Gilliam'ın yeni filmi Sıfır Teorisi'nden bir parça bu. Here before can look in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. So special, you're so very special, but I'm a critic. I want a perfect body I want a perfect body. don't belong İp'te dinlediğimiz parça Karen Suza'dan dinledik. E, alışkın olmadığımız ama çok güzel bir yorum. Bizim de çok beğendiğimiz bir versiyonu. 0 Teorisi Zero Theorem filminde Terry Gilliam'ın son filmi İstanbul Film Festivali'nde izleyicilerle buluşacak. Orada kullanılan parçalardan biriydi. Evet, festivali e, konuşmaya devam ediyoruz. Etkinliklerden bahsettik. Geçen hafta filmleri konuşmuştuk ama e, böyle bir şey soruluyor e, bazen. Hani ...var mı listeniz... ...görmek istediğiniz on film falan gibi... ...ben biraz da hani... ...kendi filmlerimi bir... E, ...sayayım dedim... ...duyduğum veya... E, ...bir şekilde merak ettiğim... ...görmek istediğim filmler... E, ...zaten bu hafta sonunda... E, ...bunların bir kısmı oynayacak... E, ...Berlin Galibi... ...İnce Buz Kara Kömür... E, ...film eleştirmeni... onun niye merak ettiğimiz adı üstünde... <gülüyor> Ee, Lucas Moodison'un biraz daha tekrar komediye döndüğü bizde İyisi Yok ee, İsrail'de e, oldukça ses getiren Bethlehem Geçen hafta biraz konuştuğumuz Kırık Beyaz Laleler e, Baldwin'in İstanbul'daki e, kalışını e, ele alan bir film Belgesellerden Humus'a Dönüş Ki onun yönetmeni de geliyor biraz önce söylediğimiz gibi bir de söyleşi gerçekleştirecek. Yine bir belgesel İtalya'dan çevre yolu yine belgesellerden belgeseller böyle bir güvenli alan oluyor. Onlar hakikaten çok iyi bir belgesel seçkisi oluyor festivalin. Baştan çıkarılmış ve terk edilmiş. Bu sinema yapmak üzerine Hollywood'da film yapmak üzerine bir film. Bunlar dışında önümüzdeki hafta tabii bir kısmı devam edecek ama göldeki yabancı uzun süredir duyduğum çok iyi eleştiriler alan bir film. Kısmet yine bir belgesel Türk dizilerinin Orta Doğu'daki etkisi üzerine Sokak Köpekleri ve yine belgesellerden Yıldız Olmaya Ramakkala. Bu senin Oscar galibi. Benim özellikle merak ettiğim filmler. şimdi Bakınca hakikaten ben Belgesele vermişim kendime bu sene. <gülüyor> Bir de e, Karabasan'ın çok dikkat çektiğini de söyleyelim. Hatta festivalin ilk gece yarısı gösterimi olacak. O yarın gece gece yarısı Atlas sinemasında. E, geçtiğimiz aylarda e, Sundance'te çok iyi eleştiriler aldı. E, korku filmi sevenler özellikle ya da benim gibi festivalden festivale korku filmi seyredenler için de gece yarısı Atlas deneyimi hakikaten keyifli olabiliyor. Evet ben de senin listendeki çoğu film aşağı kalipsi bende de var ama onlara ilaveten mayınlı bölgede yer alan Yunan filmi Miss Violin Şiddet Güzeli evet, benim çok o, görmek istediğim de var bir aslında. film. Ayrıca Schlöndorf'un 69 yapımı Bahal'i gösterecek bizde ilk kez onu bir beyaz perdede görmek istiyorum. Belgeseller kısmı hakikaten çok cazip benim orada özellikle beklediklerimden biri de Savinjir belgeseli. Özellikle J.D. Salinger e, hakikaten kült bir yazar. Onun etrafını örmüş olduğu o gizemi soruşturan bir belgesel. E, onun için merak ediyorum. Ayrıca Istanbul United belgeseli de ilk kez e, belgesel kuşağında gösterilecek. Onu görmek istiyorum. Bir de Alex Gibney'in Lance Armstrong'un ünlü bisikletçinin e, dopik skandalının üzerine çektiği Armstrong yalanı e, benim listemde yer alan belgesellerden birim. Onun dışında ustalardan kısmında Atome Goya'nın son filmi Şeytan Düğümü merakla beklediklerimden Terry Gilliam'ın Sıfır Teorisi aynı şekilde ve de Tavaniye'nin Dışişleri filmiyle Vajda'nın son filmi Babenza e, ünlü sendikacı ve lider üzerine yapmış olduğu biyografi çalışması benim merakla beklediğim filmler arasında. Evet, festival e, bu gece açılışını yapıyor. Önümüzdeki hafta artık e, kulağımıza çalınan filmleri konuşmaya başlayacağız. İkinci haftaya girerken e, neleri izlemek lazım, neler iyiymiş. Festival Buzz denen o kulaktan kulağa yayılan e, film haberleri. Önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşabileceğiz bunları. Programımızın da zaten süremizin sonuna gelmiş durumdayız. Evet, Teknik, Bu hafta evet. teknik masada kalabalık bir ekip bize <gülüyor> yardımcı oldu. Selahattin'e, Volkan'a ve Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki program destekçimiz Gökhan Koç'a da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi festivaller. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimgur'u seven.